Merhaba İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Yine sizlerle beraberiz. Ben Hasan Dereli. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Bugün e, yeni mezun e, mimar arkadaşlarımızla beraber mezun olmadan önce ve sonra yarışma aslında böyle bir konu çektik bütün bu mimarlığa dair olan alan içerisinden. Biraz onların şu an güncel e, yarışma pratikleri üstünden e, eğitim ve mimarlığı konuşacağız ve onların bu e, meslek e, hayatlarının başlangıcındaki hayallerine biraz değinmeye çalışacağız. Bugün iki konuğumuz var. İknur Karlı. Merhaba İknur. Merhaba. E, ve Cansu Cürgen. Merhaba Merhabalar. Cansu. E, bunlar e, bu bahsettiğimiz yarışmalar aslında e, bir tanesi e, ulusal çaptaki mimari bitirme projeleri e, yarışması adındaki Arçipiri. E, Cansu ikincilik ödülü almıştı. E, diğeri de İstanbul Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen SOS yarışması. İlk Nur da dahil olduğu ekip bu yarışmada birincilik ödülü aldı. E, aslında e, yapmak istediğimiz şey... E, hem mimarlık pratiğinin içerisine girmiş gerek stajlarıyla gerekse şu anda güncel olarak için içlerinde bulundukları ofislerde gördükleri pratik deneyimle eğitimi, üniversite ortamını ve tüm bu yarışmalar pratiğini aslında biraz konuşmak. Aslında yakın zamanki programlarda da bahsetmiştik. aç bir yarışmasından sonra ortaya çıkan bir kısım işte üniversite, Mimarlık ortamına çalışan kişi mi üretmeli yani ona yönelik bir insan mı üretmeli yoksa onun vermek, vermeksi, vermek zorunda olduğu formasyon nedir üstüne tartışmalar olmuştu ve hatta öğrencilerin düzenlediği bir toplantı da olmuştu bununla beraber sen Cansu biraz onlardan bahseder misin yani bu yarışmaların ya da arçipirinin yani arçipiri sonucunda ortaya çıkan bu e, tartışma ortamının tüm bu eğitim ve mimarlık pratiği arasındaki ilişkiye getirdiği böyle açılım ya da tartışmayla ilgili bize bir şeyler söyler misin? Tabii. Öncelikle... Ben biraz uzattım <gülüyor> kusura bakmayın bu arada herkesten özür dilerim. Öncelikle teşekkür ederim. Ee, aslında bu toplantıdan bahsetmek lazım çünkü tam da e, kendiliğinden oluşan ve de hı. en formal bir e, stüdyo ortamı oldu. Hı hı. E, ağırlıklı öğrenci katılımı ve akademisyenlerin katılımıyla. Ee, Arşipri ödülleri sonrasında. Ee, ana çerçeve aslında jüri Kenan Güvenç'in muhalefet şerhi üzerinden ve ödül grubunda yer alan projelerin ortak ya da aykırı noktaları, bize düşündürdükleri ve sonrasında mezun olan olmayan öğrencilerin ve katılan yine akademisyenlerin üniversite ortamına ve stüdyo çalışmaları hakkındaki görüşleri paylaşıldı. Ee, çok olumluydu aslında. Hem kendiliğinden oluşu hem de böyle bir e, vesileyle ortaya çıkışı. Bizim her zaman ya kabul ettiğimiz ya da şüpheyle yaklaştığımız şeylerin tartışmasına vesile oldu bu sayede. Ee, ele, almakta olduğumuz ya da aldığımız eğitimi eleştiren bir ortam oluştu. Ee, hem İstanbul hem İstanbul dışından katılımcılar oldu. Ama ilerleyen zamanlarda hem devamlı olmasını hem de katılımını da artıp kapsamın genişlemesini isteriz tabii ki. Ee, çok Çeşitli görüşler vardı. Ben toplantının, ben ve toplantının düzenlenmesine ön ayak olan hı hı. yine iki yeni mezun arkadaşımız akademisyenler. Hem Ankara'da kolokyumda bulunmuş kişiler olarak hem de oradaki ortamı aktarmak üzere orada konuşulanların fakat yansımayanların neler olduğuna dair okulların ve şehirlerin bakışlarına farklı olduğu noktalara dair tartışmalarda bulunduk. Kimi Hangi dallardan e, kim bazen nasıl söylemeli bilmiyorum ama yani e, şüphe duyan ya da duymayı Hı -hı. unutmuş olanlar eski paradigmaya bağlı olan yeniye karşı önyargılı olan Hı -hı. görüşler olduğu gibi yani bunu sorgulayan tam da bunu teşvik eden görüşler de vardı. E, bu noktada hani böyle bir çerçevede toplanmış olmak bize iyi bir katkı oldu. Bunun devamında da olacağını düşünüyorum. Bir biraz o paradigmaları açacak Aslın evet. yoksa şey sonraya mı bırakacağız onu. Ee, Mesela kritik eski paradigma yeni paradigma derken aslında bu tam misin? tam olarak şöyle bir şey mimarlık eğitimi almış biri olarak hani henüz pratikinin eğer ayrıştıracaksak başında olan biri olarak bu eğitim konusundaki paradigmadan bahsetmek ee, kendi kurumumda gen çok değerli hocalarla çalıştım ee, ve burada aldığım eğitim ve benim Yolun tam başındayken aldığım e, görüşler e, bildiğinin değil inandığının peşinde gitme aşılandı bize ve böyle olduğu sürece de biz e, karşılaştığımız her şeyi sorgulamaya başladık. Benim mimarlık eğitimine bakışım da aslında birinci sınıftan itibaren hem kitaplarıyla hem stüdyo eğitimiyle yürekler tarafından da biraz şekillenmiş oldu. Mimarlığın bir entelektüel enerji alanı olduğunu, mimarlık eğitiminde stüdyo ortamının bir kara kutu değil aslında bir kara delik olduğunu, bilgi ve enerjinin girdisiyle öngörülmemiş aslında. Kabullenme ve müfredata bağlı olmadan yeninin peşinde şüphe duyan süreci ...bir form ya da sonuç ürün beklentisi olarak değil... ...tam da tasarım denen şeyin... ...kendisi olarak gören bir anlayıştı. <gülüyor> ee, yani bu, bu durum tabii dört yıl boyunca... ...homojen değildi ama ne var ki... ...insan bildiğini düşündüğünü değil... ...inandığının peşinde gitmeyi... E, ...gerektiğini sezince... ...bir şeyler temellenmiş oluyor... ...zaman içinde. O zaman hani, öğrenci olarak ben... E, ...kendimden de bahsedecek olursam... ...bir dili... Hani, kabullenilmiş bir dili belli bir paradigma ait olan bir dili benimsemek ve onu tekrar yorumlamak yerine kendi dilini peşin kendi dilinin peşine düşmekten de öte her mimari aktivitede ki aslında proje denmek de belki biraz kısıtlayıcı olur her aktivitede yeni bir dil denemek üzere çalışmaya inandım. Peki bunun ee, karşısında olan paradigma, paradigma ne? Evet. <gülüyor> onu aslında. <gülüyor> bunun evet. karşısında olan paradigma da aslında. Ee, ...bu bahsettiğimiz belli kabullerin ışığında şekillenmiş, belli e, zaman dilimlerinde ortaya konmuş. Bunun doğruluğuna inanılmış ve de bir noktadan sonra sorgulanmadan sürdürülmeye çalışılmış olan şey aslında... ...tanımlı bir mimarlık biçimi bilgi alanı, bilgi, bilgi, alanı. Alanı. Evet. bilgi alanında devralmak evet. gibi bir şeyden bahsediyoruz. Ve de hani şu anki anlamında da bence biraz güvenli tarafta kalmak, daha önce denenmiş şeyleri yeniden yorumlamak... Ve denenmişler üzerinden kendinin olduğunu ifade eden düşünceler ortaya koymak. Hani Bunun karşısında da öğrencinin sezgilerini, yaratıcı gücünü teşvik eden, kışkırtan, ortaya çıkaran bir yaklaşım da var. <Gülüyor> Açıkçası mimarlık eğitiminde benim de inandığım. Yaklaşım bu ikincisi oluyor. Peki şey konuştuk şimdi biraz bu mimarlık eğitimi üstünden ortaya çıkmış projelerin değerlendirildiği böylesi bir yarışmada ortaya çıkan tartışmaları konuştuk. Ben biraz da yani SOS yarışmasında aslında o açıdan önemli buluyorum. O da öğrenciyken doğrudan yarışma için proje üretmek. Yani mimar, mimarların proje ürettiği belli başlı şeyler var yani doğrudan inşa almak işte yarışmalara katılmak vesaire öğrenciyken de mimarlığı üretebilmenin böyle bir e, imkanı var bu yarışmalar sayesinde biraz onu soracağım yani mimarlıktaki yani mimarlık eğitimindeki proje anlayışıyla yarışmaya mesela proje üretmek arasında bir fark oluyor mu yani ilk, bu sizin kazandığınız yarışmada mesela bunun üzerinden daha doğrusu değerlendirirsek bunu? Yani benim görüşüm biraz fark var tabii çünkü şöyle yani okula okul hayatında proje ürettiğinizde kendinizin tabii ilk bir kere hiçbir şey bilmeden başlıyorsunuz oraya sizde bir, yani birileri işte hocalarımız eğitim bazı şeyleri anlatıyor bu işin standartlarını. E, tasarımın temel kavramlarını e, birçok bilgiyle karşınıza geliyorlar ve sizi o bilgilerle donatıyorlar. Siz o bilgileri alarak e, bir proje üretiyorsunuz ve biraz da aslında hocalarınızın e, sizde görmek istediklerini hocalarınızın karşısına koyuyorsunuz. Yani e, yani şey yani farklı, çok farklı şeyler çıkartamıyorsunuz. E, çıkartırsanız bir de e, mimarlığın Mimarlığı anlatabilmek için bazı araçlar var. Bu araçları çok iyi kullanamayabiliyorsunuz. Kafanızdaki hayalleriniz çok geniş olabiliyor. Çok muhteşem binalar düşünebiliyorsunuz. Ama bunları anlatamıyorsunuz ilk başta. O yüzden biraz hocalarınızın yönlendirmeleriyle ya da işte o dersi vermekle ilgili projeler üretiyorsunuz. Tabii ki bu başlık yani işin başındaki projelerde mezuniyet projesinde bu böyle olmuyor. Çünkü bu artık sizin bir mimar olduğunuzu bir mimar anlayışında projeler üretmenizi bekliyorlar sizden. Benim aldığım eğitim en azından böyleydi. Yarışmalarda bu bambaşka. Çünkü yarışmada sizi kısıtlayan bir şey yok. Çok fazla şartname vermiş verileri var. Bu şartname verilerini mümkün olduğunca yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Bir miktar tabii kendi yorumlarınız da oluyor. Ama kendi ufkunuzda yarattığınız şeyi Düşüncelerinizi kağıda aktarıyorsunuz. Bir de artık yetişmiş birisiniz ve yetişmiş birisi olduğunuz için de e, hayalinizi de işte kafanızda canlanan şey kağıdın üzerine çok rahat aktarabiliyorsunuz. O tecrübeyi kazanmış durumdasınız. Yani sunum araçlarını iyi kullanabilmek. Tabii yarışmalarda başarı elde edebilmeniz için de bu sunumu ve mimarlığın araçlarını çok iyi kullanır durumda olmanız gerekiyor. Peki bütün bu yetkinlik gelişmiş olmasına rağmen sonuçta bir jüri değerlendiriyor bunu. Ve yine mesela senin eğitim hayatında öğrencinin bilgisine karşılık hocanın bilgisinin yüksekliği üstünden bu arada kurulan ilişki bir ihtimal olarak yine jüri tarafından da önüne gelen projeler üstünde kuruluyor. Olabilir gibime geldi. Yani. Aslında, Öyle bir durum yani, yani, yani Oradaki özgürlük bu kendini ifade edebilme yetkinliğine kazandıktan sonra. Ama sizin yarışmaya ne maksatla katıldığınız da önemli. Hı -hı. Biz mesela bu yarışmada e, karşımızdaki yani benim katıldığım yarışmalarda ben hiçbir zaman karşımdaki insanı çok memnun edeceğim ve e, onun düşüncesi e, budur. Hatta yarışmalara girmeden jüri üyelerinin kimler olduğuna da bakarız. Ne tür çalışmalar yapmışlar işte neler ilgileniyor bunlara da bakarız ama tamamen onları memnun edecek şeyler değil çünkü e, benim yarışmalara girmemdeki maksat daha iyi bir tasarımcı olabilmek için hı hı. E, yaptığım çalışmalar özellikle öğrenci yarışmaları böyle bundan sonra profesyonellere girmeye çalışacağız bunlarda da öyle. ben kendim yetiştirmekten yetiştirmekten bahsediyorum yani bir yarışmaya girip orada işte yani birinci olup bir yani birçok bir meslektaşımın eleştireceği şeyleri ...yapma idealinde değilim. Hı hı. Daha çok kendimi iyi bir tasarımcı olarak... ...yetiştirme gayreti içerisindeyim. Grup arkadaşlarım da keza öyle. Yani biz... Yani kendi hayallerimizin içindekileri... ...bize verilen eğitim de bizi tabii kısıtlıyor ama... ...orada hocalarınız eleştirecek... ...bir de yarışmalarda şey de vardı yani... ...biraz daha esnektir şeyler düşünceler, jüri'nin değerlendirmelerini ben daha esnek, daha rahat buluyorum. Okul eğitim hayatında bu biraz daha çerçeveler içerisindedir düş şeyler, e, proje seçimleri. Çünkü orada sizin bilginizi değerlendiriyorlar. Burada bilginizi değil aslında yarışmanın konusuyla ilgili ürettiğiniz yapıyı ya da işte çevreyi Yarışmanın konusu neyse bunu sizden bekliyorlar. Aslında sizin anlattığınız, yani tariflediğiniz mimarlık eğitim alanlarında da aslında bu iki farklı paradigmanın bence karşılaşması evet. oluyor şu anda. Yani senin tariflediğin mesela eğitim alanı ile Cansu'nun tariflediği eğitim alanı tam bu iki aslında paradigmanın karşılaştığı iki eğitim alanını tarifliyor. Buna devam edeceğiz. Hatta bu yarışmalardan da bir kurtulacağız aslında. Çünkü ben aslında konuyu da zaten mezun olmadan önce ve sonra yarışma olarak tanımladım. Onun üstüne biraz konuşacağız. Şimdi Kerem Piker bizler için bir şarkı seçti. Bugün Jimi Hendrix'ten gelecek. Onu dinleyelim hep beraber. Keyifli müziği dinledik. Ee, yine enerjiyle dolduğumuza inanıyorum ben. <gülüyor> Sabahın evet, bu tamam. saatinde ya daha doğrusu öğlen diyelim isterseniz. Ee, şimdi şöyle devam etmek istiyorum ben aslında bu konuya. Ee, yarışmalardan bahsediyorduk. Hatta bu e, programın sloganı işte mezun olmadan önce ve sonra yarışma vurgusuyla söylüyorum ben devamlı. Ee, aslında yarışmalardan... E, Bahsederken bir normlar sisteminden bahsediyoruz biz. Normlardan bahsediyoruz. Yani bu normları jüri belirliyor. O yüzden kazanan projeler bir jüriye göre işte birinci olacakken başka bir jüri tarafından işte yerin dibine de vurulabiliyor. Üstlerine ilginç proje raporları da daha doğrusu jüri raporları da yazılabiliyor. Bu normlardan biraz böyle kendimizi sıyırıp aslında hep bu mimarlığın kendi kısır döngü tartışmalarını oluşturacak bu Durumdan ayrılıp acaba bir mimarlık e, pratiği yapmak mümkün mü? E, öyle bir mimarlık pratiğinin hayalini kurmak mümkün mü diye aslında Hüseyin hocam size biraz topu atmak Söyle, istiyorum. Devam edelim aslında birinci yani ilk yarıda bahsettiğiniz hem eğitim alanındaki değişik paradigmalara da referans veriyordu yani gönderme yapıyordu değişik eğitim yöntemleri. Hem daha farklı olasılıkları da anlattınız. Yani bütün o ortamlarda yetişmiş kişiler ve mimarlığa adım atan kişiler olarak aslında ben biraz mimarlık alanına ve onun geleceğine ve oradaki pozisyonlara dair görüşlerinizi merak ediyorum. Hı hı. Çünkü aslında yarış onun bir parçası veya eğitim onun bir parçası. Bir şey daha var artık mimarlık, formel mimarlık eğitimi genel eğitimin aslında daha küçük bir parçası. Yani bu yarışmalar çalıştaylar, diğer aktivitelerde o eğitimi tamamlayan konular ve bütün o eksen içerisinde aslında sizler dört yılda kendinize bir ajanda belirlemiş oluyorsunuz diye düşünüyorum. O gözle bakınca bugünü veya ileriye dönük mimarlığı ve pozisyonları nasıl görürsünüz diye istersen Cansu yine sen devam et. Ee, önce şunu söylemek isterim. Bu yani, üniversitede az önce bahsettiğimiz hmm. kabulleri, değerleri, kahramanları... ...veya varsa böyle bir tasarımın ya da görselleştirmenin evrensel bir dilini... E, ...eğer kabul etmiş olsaydım kendi adımı e, ...pratiğin alanına girdiğim zaman büyük bir korkuya kapılabilirdim. Çünkü yani şunu biliyorum. Biz dört e, yıl boyunca aldığımız eğitim bir parçası olarak... E, ee, ...bazı kapı detayının örneği nasıl çizileceğini ya da bir ıslak hacim nasıl çizileceğini elbette ki bir giriş yapıyoruz. Fakat ofise girdiğimiz anda e, şunu biliyorum ki hani her ofisin kendi kendi dinamiği var. Ee, ve her ofiste bunun yaklaşımı, bunun uygulaması farklı. Dolayısıyla böyle bir eğitimin bütününe hakim olmanın ne bir yılda ne on yılda mümkün yok. Evet. Bunun üzerine koyacağımız şey yani eğitim aslında hani, projeyi okulu dört senede bitirdikten sonra da devam ediyor. İstel bir aslında kazımayla beraber devam ediyor evet. yani yani. Evet yani hı hı. bu ofiste de devam eden bir süreç aslında. Ee, ve öğrenmekten öğrenme sürecinde yabancılaşmaktan kaçınmak gerekiyor. Hı hı. Şu an ben yeni mezun bir mimar olarak hani uygulamanın da iyi yapıldığı bir ofiste çalışıyorum. Ee, ve böyleyken hala öğrenmeye devam eden... Biri olarak görüyorum Hı -hı. kendimi muhtemelen yeni mezun oluşumla ilgili değil, bütün mimarlık hayatım boyunca da böyle olacak. Hı -hı. Bir, bir de zaten mimarlığın artık bu dinamikleri o kadar farklılaştı ki sadece ofis ortamı da değil bir hı hı. yani pratik hayatta e, yoluna devam eden kariyerine diyelim ki devam eden bir kişinin öğrenme alanı sadece ofis ortamı da değil artık çok ben, farklı. Hı. şöyle bir çıkarım yapayım mı o, o zaman okul seni ofise hazırlayan bir ortam olmak durumunda değil bunu iddia ederse hı hı. zaten o bilgi çok değişken hı hı. E, yerine göre değişebilir zamana göre değişebilir hı. diyorsun. Ee, ee, ...ve bu duruma donanımlı olmak... ...daha iyi. Yani hı. bağışıklık kazanmış... ...olmak daha iyi. Birey yani, olarak... bu konuda evet. bir siyatif kullanmak daha iyi... ...dediğini Evet. Yani algının açık olarak... Evet. E, ...okuldan mezun ol, olduğun zaman... E, ...korkacak bir şeyin olmadığını... ...düşünüyorum. Çünkü hani bilmemek değil... ...öğrenme sürecinde kapalı olmak... ...beni korkutur. Açıkçası böyle bir... ...rehavete kapılmak hı. korkutur. Bilmiyorum, sen? Ben... E, ...şunu söyleyeceğim... E, ben e, üniversiteye başladıktan sonra çalışmaya başladım. Hem üniversite hem okul beraber götürdüm. E, bunun öncesinde de benim bu meslekle ilgili eğitimlerim vardı. O yüzden çalışma hayatına başlamakta çok problem yaşamadım. E, kendimi bu şeyde çok fazla değerlendiremiyorum. Fakat e, ben hem iş hayatını hem de okul hayatını da çok yakından izlemleyebildim. Okulun bana verdikleri nedir? iş hayatını bana verdikleri nedir diye. Şimdi... İş hayatının içerisine girdiğiniz zaman tamamen artık öğrenme arzunuz kayboluyor. Bilgileriniz çok standart düzeylere iniyor. Araştırmaktan zaten tamamen uzaklaşıyorsunuz. Okulu biraz bu şeyi bu ihtiyacınızı bir ihtiyaç haline dönüştür. Araştırmayı kendini işte mimarlıkta şu an ne oluyor işte yeni e, tasarımlar işte yeni anlayış yeni mimarlık anlayışı nedir bunları araştırmaya başlıyorsun. Yani okul size e, bu aslında bu düzeni veriyor. Hepimiz okuldan çok şikayet ediyoruz yani herkes değil ama hani bir, bazı insanlar işte okuldan biraz şikayetçiler işte okul bizi hazırlamıyor yeteri kadar hazırlamıyor zaten e, üniversite eğitimi böyle bir eğitim değil. Sizin e, Araştırmaya kendinizi yetiştirmeye ve geliştirme açık olmanız lazım. Üniversiteden eğer gerçekten istediğiniz gibi bir şeyler al almak istiyorsanız, iş hayatına girdiğinizde tamamen çok standart bir yaşam sizi bekliyor. E, uygulama projeleri çiziyorsunuz biz bunu otoket maymunluğu diyoruz e, bu, bu işin içerisinde oluyorsunuz akşam sabah giriyorsunuz çiziyorsunuz akşam çıkarken İçim daraldı dur anlatma daha, daha fazla Tabi yani. bu Ama... mi mimarlığın aslında galiba doğrudan yapı üretmeye dayalı <gülüyor> bir aktivite <gülüyor> alanı <gülüyor> için söylenebilir evet, Bunu konuşmakta belli bir standart iyi. ve çerçevede bunu üreten ortamlar için geçerli evet. asla ama yaygın yani ya. tam ama Siz şimdi bugün olan... Türkiye'de e, evet. İstanbul içerisinde çok büyük mimarlık firmalarına gidin çok bunun çok farklı olduğunu görmeyeceksiniz. Hepsi öyle. Peki o zaman soru şu oluyor e, yeni bir mimarlığı yaratan kim olacak ya da nasıl bir karakter olacak? Yani zaten mezun olduktan sonra çalışılan ofislerin hepsi işte içinde maymun olunan yerlerse <gülüyor> ve standart üretimler yapan yerlerse o zaman yeni, farklı ya da işte bu maymunluktan bizi evrime doğru götürecek olan hissiyatın üretileceği gün yani gerçek hayatta üretileceği yer neresi olacak? Ya yani üniversite mi onun yeri? Bir yandan da üniversitenin pratiğe uzak kalması tartışması her zaman açılırdır. Siz... Hani Neresi mesela? Orası? Yarışma diyorsunuz ya Hı -hı. yarışma yarışmayın kimse sizin kafanıza silaha dayamıyor yarışmayın Hı -hı. fakat kendinizi yetiştirmek ve geliştirmek istiyorsanız da farklı bir yere taşımak istiyorsanız e, üretiminizin esnek ve rahat olması gerekiyor yani Hı -hı. kafanızdaki şeyleri kağıdın üzerine dökmeniz gerekiyor sizi e, bu konuda tek özgür bırakan şeyle aslında meslek hayatınıza geçti de yarışmalar olduğunu göreceksiniz yarışmalar yani. E Siz bu yarışmalar e konusunda bir şey diyecek misiniz? Yani yarışmaların özgürlüğü konusunda. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> eğer kendiniz için üretiyorsanız bakın Şunu kendinizi söyleyeyim. mutlu etmek ve ben kendim yetiştireceğim mantığıyla yaklaşıyorsanız evet yarışmalar size çok şey kazandırıyor ama hayır ben e, oradaki jüri için e, ya da işte e, işveren için bir şey üretiyorum derseniz sizin söylediğinizde bu iş geliyor. Bu yarışma için değil her şey için her şey için yani geçerli, yarışma evet. olmasa da ne adına ürettiğiniz sizin biraz gündemini belirleyeceğiniz bir şey ben o başta dediğine referansla yarışma. Hani eğitim ortamının, ki eğitim ortamları birbirinden çok farklı. Yani, bir, yani kendi kurumumuzda bile 4 yılda öğrenciler değişik e, ortamlarla karşılaşabilir. Kurumdan kuruma da fark ediyor ama e, yarışma alanıyla okulu karşılaştırdığımızda bireysel inisiyatif kullanmak konusunda tamamen e, ağırlığın öğrencinin kendinde olduğu bir olanak taşıyor. Yani o ba başta söylediğin anlamda e, onu bağlayabilirim yarışmaya eğitimden biraz farklı olarak o da bir deneyimdir. Demin söylediğim formal eğitimin dışında bir ayın kendi karar verdiği, gündemini kendi belirlediği, kendi rızasıyla girdiği, kendi oluşturduğu ekiple çalıştığı, inisiyatif kullandığı bir ...deneyimdir ve çok kıymetlidir. Dolayısıyla o süreci... ...hani kazanma hırsıyla başka bir şeye... ...büründürmek de mümkündür. Öğrenme niyetiyle bir deneyime dönüştürmek... ...mümkündür ama bunun tabii öğrencilikle de... ...direkt ilgisi yok sonraki meslek hayatındaki şeyler de öyle. Evet, yani yarışmaların mi? başka şeyleri vardır. Yani bugünkü konumuzun dışında evet. hani şehre dair karar üretmenin yine bilinen en demokratik yollarından biridir. Dolayısıyla o kültürün içinde olmak, yani mimarlığın kendi doğasından kaynaklanan bir duruma karşı birden çok doğrunun olabileceğini deneyerek görmek ve göstermek. Hani bugünkü tek karar vericilik mekanizmaları açısından ufuk açıcı yollardır çok zengin ve heyecan verici yollardır dolayısıyla yarışma hakkındaki fikirlerim bunlardır cenk Bey. çok teşekkürler ben de ben de biraz düşündüm şu evrimi başlatıcı olan şey ne olabilir diye hani bu maymun, maymunluk evet. benim çok hoşuma gitti gerçekten öyle oluyor işin sonunda yani bir ekstrem durum olması lazım çok aykırı bir durum yani nasıl sudan karaya çıkmak ya da karadan tekrar suya girmek zorunluluğu ortaya çıkıyorsa bence biraz derinin kurumasını ya da azıcık nefessiz kalmayı gözü alarak bir yani kendini sudan karaya ya da karadan suya atmak gerekiyor galiba öyle bir ortamın oluşabilmesi. Çünkü çok yani bireysel de bir arayış bu tabii bir yandan. Şimdi yani, programı tabii zamanı kısıtlı olduğu her için bitiyor. Evet programı. bir son sözler almak istiyorum yani ben ilk evet. Öncelikle evet körünçlerle başlayayım. E, yani e, Farklı yarışmalara girip devam edeceğiz, Hı -hı. yarışmaya devam edeceğiz, Hı -hı. <gülüyor> ee, biz yine içimizden geleni üreteceğiz, Hı -hı. Ee, karşımızdaki işte jüri şu ya da bu için üretim yapmak değil. Çünkü e, yani profesyonel mimar olduğumuzda bir e, finans e, birimine e, proje ürettiğimizde zaten çok bağlayıcı olacak her şey bizim Hı -hı. için. Mimarlığı da farklı bir mecraya taşımak ya da mimarlık anlayışını ya da mimarlık işte konseptlerini dediğimiz şey formları standartları farklı bir mecraya taşıyabilmek için de çok çalışmamız gerekiyor. Hı hı. Onları biz yapabilir miyiz yapamayız yapım yani yapıp yapamayacağımızı bilmiyorum ama biz yani elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz genelde yani benim yaşıtım, benden bir iki yaş yukarıdaki arkadaşlarım da yurt dışındaki kaynakları çok fazla takip ediyoruz. Aslında oradan üretilen bazı şeyler buraya geliyor. Burada çok fazla bir şeyin doğduğu yok. Cansu? Ben o kadar ümitsiz bakmak istemiyorum açıkçası. Kendim de kendi dilimi değil ama her projede kendi dilini oluşturmaya çalışan... ...biri olarak ortamın her zaman homojen olmadığını da gördüm. Her zaman sonsuz destek bulunamayacağını da biliyorum. Projelerin bazen sesinin kısıldığını da gördüm. Ve hiçbir zaman İlknur gibi... ...yarışma için yapılan bir yarışmaya katılmadım. Ödül aldığım yarışma da proje yarışmasıydı. Süreci ortaya koyan işlerdi. Ve hani hal böyle olunca... ...benim mimarla bakışım ve onun mimarla bakışı aslında biraz okulların da ya da e, şekillenen düşüncelerimizin de farkını ortaya koyuyor. E, benim e, diyebileceğim aslında bu öğrenme sürecinin her zaman devam ettiği, e, bir şeylerin e, bir yerlerden alınarak, miras alınarak ya da ithal edilerek olmayacağı ve de öğrencinin ya da çalışan kişinin kendiliğinden e, zuhur edeceğine inanıyorum. Program bitti. Peki teşekkür ediyoruz. İkinize İTÜ de çok Mimarlık Fakültesi öğrencisi yeni mezunu Cansu Cürgen ve Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu İlknur Karlı'ya programımız sona erdi. Süre yine yetmedi. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.